İyi günler sevgili Açık Radyo dinleyicileri. Ben Selim Badur. Ben Beti Gül Öngel. 18 Ocak 2013 Cuma günü 94.9 Açık Radyo'da yine bir canlı yayında birlikteyiz önce sağlık programında. Ve konuğumuzu e, Beti Gül sen anlatır mısın lütfen? Tabii büyük bir keyifle. Bugün konumuz İnsan Hakları Derneği'nin İstanbul Şubesi'nden. E, yönetim kurulu üyesi ve şube sekreteri e, avukat Fazıl Ahmet Taner. Hoş geldiniz. Merhaba, hoş geldiniz. E, merhaba. E, aynı zamanda e, kendilerinin etkinliklerinden, derneğin etkinliklerinden biraz bahsedeceğiz. Bunun sağlıkla bağlantılarını ama Ahmet Bey'in aynı zamanda e, sanıyorum bazılarının baskısı kalmamış olan iletişimden ve belge yayınlarından çıkan Adil Yargılanma Hakkı, Fos e, Anıları İrlanda'dan ve yakında çıkacak galiba ikinci baskısı Kanlı Pazar gibi kitaplarında çevirmenizsiniz. Evet. ...bunları da e, Türk okullarına kazandıran bir arkadaşımız. Evet, İnsan Hakları Derneği dedik. İsterseniz İnsan Hakları Derneği'nin etkinliklerinden biraz bahsedelim. Nelerle ilgileniyorsunuz? Şu aşağı ve şu biliyoruz ama... ...belki sizin ağzınızdan duymak daha hoş olacak. Daha sonra ben şu e, İHAD'nin İstanbul Şubesi'nin linç raporu... ...beni çok çarpıcı e, bir şekilde etkileyen rapora da ait bir iki şey söylemek istiyorum. Evet. Önce sizden başlayalım. Buyurun efendim. E, tekrar merhaba. Öncelikle... Maalesef İnsan Hakları Derneği'nin e, Türkiye'de çok geniş bir etkinlik alanı var. E, 1986 yılında kurulan bir derneğiz. O dönemki esas olarak cezaevinde yaşanan sorunlar üzerine kurulmuş. E, mahpusların, özellikle siyasi mahpusların annelerini ve babalarının kurmuş olduğu, aydınlarla beraber kurmuş olduğu bir dernek. 1986 yılında kurulduk. Döneme ilişkin olarak öncelikle o dönemde e, cezailleri üzerine çalışma e, yürüttü. Çok yoğun işkenceler vardı. Fiziksel ve psikolojik işkenceler vardı 1980'li yıllarda bilindiği gibi Türkiye'de. Bunun üzerine e, çalıştı. 90'lar e, Kürt sorununun e, yoğunlaştığı, ağırlaştığı bir süreç oldu. Ve 90'larda İnsan Hakları Derneği'nin çalışması doğal olarak yine e, Kürt sorunu üzerinde yoğunlaştı. 90'larla beraber ve 2000'li yıllarda saydığımız zaman şu anda İnsan Hakları Derneği bütün insan hakları alanında çalışma yürüten bir kuruluş şeklinde faaliyet yürütüyor. Çocuk hakları, kadın hakları, çevre hakları, her türlü hakla ilgili çalışmamız, raporlarımız var. Başvurucularımız var. Başı sıkışan aslında yani sadece siyasi gibi gözüküyor ama başı sıkışan herkes hemen her konuda e, derneğimize e, geliyor. E, çok e, değişik dediğim gibi alanlarda çalışıyoruz. E, sürekli e, bir e, sorun üreten ülkedeyiz. Öncelikle ben belirtmek istiyorum hemen bugün e, evet. e, 13 e, avukat arkadaşımız e, 13 hak sanıcusu e, gözaltına alındı. E, siyasi bir e, operasyonu müvekkillerine e, dönük de bir e, operasyon var. Müvekkillerle beraber kendileri de e, e, şu anda göz altında. Sabah e, 6.30 7 e, gibi evleri, büroları e, basılarak Çardak e, kuşlar Derneği e, üyesi ya da yöneticisi olan e, arka, avukat arkadaşlar e, göz altında. Öyle ki eee kuşlar Derneği'nde e, yapılan, e, aramaya gönderilen bara gözlemcisi e, avukat arkadaşımız Efkan Bolaç da e, gözlemcilik görevini yerine getirirken polisler tarafından gözaltına alınıyor. O da şu anda e, içeride. E, bara e, sanırım başka bir e, avukat arkadaş göndermiş. O herhalde gözaltına alınmadı duyduğumuz kadarıyla. E, böyle bir ortamda e, çalışmaktayız. Sürekli hak ihlalleri e, derneğimizin çalışma e, kapsamında. Bu hak ihlallerine birazdan tekrar döneriz. Ee, aynı zamanda derneğiniz hani e, kimden, hangi e, politik akımdan, hangi dünya görüşünden olursa olsun her türlü ihlaller karşısında insanlara e, hani danışmanlık, yardım hizmetleri veriyordunuz ama epey de bir e, iktidarların genellikle e, hedefi halindesiniz. Kanlı saldırılar falan oldu sizin derneğinizi bildiğim kadarıyla. Hani Tabii. E, 1990'lı yıllarda e, öldürülen yöneticilerimiz hmm. üyelerimiz var. Vedat Aydın e, bilindiği gibi İnsan Hakları Derneği Diyarbakır şube başkanıydı. O kaçırıldı ve katledildi. 24 üyemiz o dönemde kaçırılarak ya da bizzat işte yol ortasında öldürülerek yargısız infazlara kurban gitti. Onlarcası, yüzlercesi gözaltına alınıp tutuklandı. Şu anda da cezaevlerinde birçok üyemiz tutuk olarak kalmakta. Genel Başkan Yardımcımız yardımcımız Diyarbakır şube il başkanı Muharrem Erbey e, halen tutuklu 3 e, yılı aşkın bir süredir e, tutuklu. E, İstanbul e, şubemizin üyeleri e, şu an e, cezaevinde. Mersin il başkanımız e, Ali Tanrıverdi birkaç ay öncesinde e, tutuklandı. Cezaevinde çok sayıda üyemiz şu anda cezaevinde. Yani çalışmalarınız ve uğraşınız e, oldukça yani kutsal diyebileceğim kadar e, insani bir çağdaş bir e, konuyu ilgilendiriyor ama galiba iktidarlar tarafından pek sevilmiyorsunuz. <gülüyor> ya da, Sevilmiyoruz. Bu da yani hem de e, Birleşmiş, iyi bir şey evet, Birleşmiş Milletler <gülüyor> İnsan Hakları e, Savunucuları'nın koruma bildirgesi var. Türkiye buna hmm. imza atmış bir ülke. Buna rağmen e, o e, imza attığı bildirgenin tam tersini yapmakta da hiçbir hmm. çekince e, duymuyor. Gayet rahatlıkla. ...insanlar gözaltına alıyor. Şu an Türkiye ...bilindiği gibi en çok gazetecinin... E, ...cezaevinde evet. olduğu... E, ...ülke. En çok avukat diyemeyeceğim... ...yani karşılaştırma yapmak mümkün mü bilmiyorum. Herhalde... ...tektir bekli. Yani bu evet, kadar avukatın... E, ...tutuklu olduğu, gözaltında... ...olduğu bir ülke. E, 37 avukat... ...arkadaşımız tutuklanmıştı... E, ...geçtiğimiz sene bilindiği gibi... E, ...Abdülah Hoca'nın avukatlığını... E, ...yaptıkları iddiasıyla. Yıllarca... E, ...avukatlığını yaptılar. Herhangi bir şey olmadı. Fakat... Belli bir konsepte saldırı konseptinin yükseltildiği bir anda e, en son onlara da dokunuldu evet. ve, ve bir yıldır e, e, bu avukat arkadaşa bir kısmı serbest bırakıldı ama 27 avukat arkadaş halen e, tutuklu. Bugün de e, 13 dediğim gibi e, avukat arkadaş gözaltında e, bunlara karşı çıkmak gerekiyor Tabii. özellikle karşı herkese karşı çıkmak gerekiyor ama hak savunucularına. E, gazetecilere, e, avukatlara yönelik baskılara özellikle karşı çıkmak gerekiyor ki e, toplum e, daha e, yürekli olsun e, kendi hakkını Tabii. savunmakta. E, o zaman bugün 18 Ocak 2013 tarihinde canlı yayında e, belki basında ilk kez hani, e, medyadan e, dinleyiciler, açıkladık dinleyicileri bir, kısa bir süre önce, birkaç saat önce e, 13 e, avukatın tutuklandığında öğrenmiş oldular. İnsan Hakları Derneği'nin e, e, İstanbul Şubesi Sekreter Sayın Doktor Aşıl Akın Avukat Fazıl Ahmet Taner tarafından doktor dedim. Çünkü programımız var. Bir sağlık programı. Birazdan <gülüyor> belki hapishanelerdeki <gülüyor> sağlık konusuna e, gireriz ama bir senin soracağın bir şey yoksa ben bir farklı e, konuya geçmek istiyorum. işte yarın 19 Ocak Frantink'in öldürülüşünün işte 6. ya da 7. yılı tamam sanadım. Altı galiba. Altıncı yani. galiba. 2005-2010 yılları arasında gerçekleşen etnik linç olayları raporu var İnsan Hakları Derneği'nin. Evet. Ve buna baktığım zaman genellikle başladı elbette Kürt daha sonra Roman ve Sol görüşlü insanlar hedef. Ve çok fütursuzca saldırılar var. Linç saldırıları var ve bunlar... Ee, sanıyorum e, iktidarların biraz yeşil ışık yaktıkları e, saldırılanların e, hoşgörüyle karşılandığı dönemlerde daha bir yoğunlaşıyor artıyor sonra kendinden bir e, geriye çekiliyor e, bu konuda söylemek istedikleriniz var mı acaba bu linç konusunda örneğin e, bunlarla ilgili olarak e, ilginç bir bir e, e, e, bir örnek diyeyim bir hayvan hakları savunucusu var. Sizin sanıyorum müvekkiliniz evet. Eva Aksoy. Evet doğru. Biraz ondan bahseder misiniz daha sonra bu konularına ya da Betülgün sorularına geçelim. Eva Aksoy benim müvekkilim. Hayvan Hakları Koruma Derneği Başkanı. Kendisi Ermeni vatandaşımız. Ve bu Ermeni olmasından dolayı, Ermeni kimliğinden dolayı da çevresindeki insanlar tarafından tehdit edildi. Hakarete uğradı. Ve ne yazık ki hukuk mücadelesinde şu ana değin herhangi bir sonuç alamadık. Bu da toplumsal linçin bir parçası tabii ki. Yani onlarca kişi belki kendisine saldırmadı ama yine de bireysel olarak tek tek sayısı fazla olan e, olaylar e, bu linçin bir parçası olarak e, kabul edilmesi gerekiyor. E, kendisi hakkını e, arayan, savunan e, bir e, kişi. E, şu an hukuk mücadelesi sürüyor. Fakat e, e, örneğin şey e, kendi bahçesine e, bir e, bu Ermeni e, Azerbaycan'daki e, e, Azeriler'e yönelik katliamı e, protest etmek maksada yapılan. Fakat e, açıkça bir Ermeni düşmanlığı Halini Hoca. hocalı e, mitinginden sonra e, o e, mitingde kullanılan kimi sloganlar bahçesine atıldı. Atan Hı -hı. Da, e, belli kendisinin e, güvenlik kamerası vardı. Buna ilişkin suç suçluğu durusu <gülüyor> bulunduk. Bu bir <gülüyor> tehdittir açık bir tehdittir. Yani e, ama e, bu takipsizlikle sonuçlandı. Evet o sloganı sanıyorum oradaki hepiniz Ermenisiniz hepiniz Piçsiniz sloganını. Sayın içileri Bakanı da desteklemişti. Yani. Yanlış hatırlamıyorsam filan yani. Evet o mitingde konuşma yaptı falan. ve oradaki atılan sloganlara e, karşı çıkmamıştı. Yani. Pankartlar vardı. Bu pankartlar nedir? Bunları indirin. Biz e, e, Türk'ü, Kürt'ü, Ermeni hepimiz dostsuz tarzında bir uyarısı olması gerekirken tam tersine e, hiçbir şey yokmuş gibi e, katılımını Bu nefret yani. suçuna filan giriyor herhalde. Tabii var, nefret yani. suçuna. Ama böyle şeyler yani. sanki bizim topraklarımızda bir lüksmüş gibi. Değil mi? Hayır tam e, tersine. Hem öyle hem de şey yani bu gittikçe sanki artık Değil mi? Evet, artık linç kültürü e, değil. filizlendi iyice e, karakollardan tutun işte e, diğer e, işte etnik köken e, farklılıklarına dayanan bir e, linç kültürü gelişti yani bu konuda ne diyeceksiniz? Soruşturmuyor çünkü yani bu linçe <gülüyor> katılan insanlar hakkında ya soruşturma açılmıyor ya da açılırsa da e, takipsizlikle e, sonuçlanıyor bu soruşturma ceza almıyorlar e, yaptıkları yanlarında e, kar kalıyor e, bu anlamıyla bu e, yani böylesine nefret duyguları olan insanlar e, çok cesur bir şekilde e, herhangi bir yaptırıma uğramayacakları e, bilinciyle evet. ortalıkta dolaşabiliyorlar. E, bir örnek vereyim. Bu Aşk Re'den'e ilişkin bir e, basın açıklaması yapılacaktı Ok Meydanı'nda. Polis bu, e, açıklamaya saldırıyor. E, bir kısmı Talat Paşa Mahallesi'ne kaçıyor hmm. Ok Meydanı'ndan e, açıklamaya katılanların. da genç oraya, oraya kaçanlar. E, burası da daha çok e, sağ görüşlü insanların e, kaldığı bir yer. E, kendi anlatımlarıyla e, biz cezaenede de konuşup tutuklandı bu insanlar daha sonra yaklaşık 50-60 ya da biraz daha fazla e, sayıda insan e, çoğu da esnaf bunların e, bu kişilere saldırıyor ve çivili sopalarla dövüyorlar kemerlerini çıkartmışlar kemerlerle dövüyorlar bir yere kısırmışlar e, linç, linç ediliyor linç, yani. e, ve en son birisi e, benzin dolu bir bidon getirip bunları yakmaya kalkıyor e, buradaki e, gençleri. Ee, o anda işte o grubun içinden birisi e, ben polisim durun diye müdahale ediyor. Yani bunlar polis gözetimde olan şeyler. Evet. Biz savcıyla konuştuğumuz zaman da siz yani e, kendi haklarını e, koruyan, düşüncen ifade eden insanları gözaltına aldırdınız. Bizce bunlar bir suç işlemiyordu. Diyelim ki işledi ama bunları linç edenler de vardı. Bunlar hakkında ne işlem yaptınız dediğim zaman su sustu savcı. İşte biz onlar hakkında suç durusunda bulunuyoruz dedi doğru ifade etmedi çünkü herhangi bir şekilde soruşturma açılmadı bu, bu şahıslar hakkında böyle bir ortamdayız yani polisin e, kolladığı savcıların e, kolladığı e, bir e, ortam bilinçileri. Ha saat kollama değil efendim belki düşünürsek hani Grantling davası çok konuşuluyor tabii hani yıldönümü falan olduğu için ama yani o dönemin valisi milletvekili <gülüyor> emniyet müdürü. Vali evet. ve bir takım işte e, destekleyen, yollayan, e, tetiği çeken kişilerin e, başını okşayan polis veya diğer memurlar, görevliler de terfi ettiler. Yani böyle bir ülkede e, şöyle bir şey. Şimdi yani, Cerrah mesela evet. Hrant Dink, e, cinayetinde e, sorumluluğu iddia edilen e, bir kişi. Çünkü o dönem emniyet müdürü İstanbul'da ve bilgi geliyor Trabzon'dan. Evet. E, Hrant Dink'e yönelik Yasin Hayal'in evet. e, bir suç işleme yani onu öldürme planları olduğu belirtiliyor. E, aynı şekilde Muammer Güler o dönemin valisi. E, bunlar hakkında e, avukatları Hrant Dink'in e, ailesinin avukatları çok yoğun başvurularda bunu hala da e, uğraşıyorlar. şey olmaz şimdi. Fakat yani e, görevi ihmalden e, takipsizlik verdi e, evet. e, savcılık e, bunlar hakkında. Yani çok açık bilgi gelmiş ama adres belli yani o adreste araştırma yapılması gerekiyor yapmamışlar yapmış gibi göstermişler o araştırmayı sahte belgeler düzenlemişler Hı. bu da belli bu da ortada Buna rağmen takipsizlik kararı veriliyor. Evet yani bu, bu tabi bir yerde teşvik oluyor. Yani. Teşvik oluyor. Başkanı, şimdi, hesap sorulmayacağına rağmen. Ceyretin Cerah Ceyhat oldu. Tamam. Muammergiler e, milletvekili evet. oldu. Yani e, böyle bir ortamda yaşıyoruz. Evet. Değil kim? Ee, Yine e, tabi bu karakollardaki ve benzeri hani e, polisin uyguladığı hani bu dayak olayları var. Linç edin, televizyonlarda kamera görüntülerini de izledik. Linç edinceye kadar dövme, sakat bırakana kadar hı. dövme. Peki hani bu karakollarda kameralar yok. Yok mu? Yani hani kameraya çekile çekile mi yapıyorlar? Şimdi şöyle bir şey var. Bazı karakolların bazı odalarında e, kamera evet, yok. Özel odalar var yani. Evet mi? yani kamera olmadığı özel mi? yerler var. Yani, e, yasal değil aslında. Evet yani çünkü e, bir insan hakları ihlaline e, dönük yani e, uygulamaların önlenmesi için kameraların bulunması e, gerekiyor. Ama öyle bir ortamdayız ki yani İzmir örneğini gördük. En son sanayi mahallesinde Karakoç'ta örneğini gördük. Kamerin olduğu yerlerde de evet. dövmekten çekinmiyorlar. Yani öylesine bir rahatlık. Evet. Şiddete dönük öyle bir istek, ihtiyaç var ki yani kamera bile engellemeyebiliyor bazen. Ama daha tedbirli olanlar kameranın olmadığı yerlerde Peki bir müzik arası verelim sizle. Eee Ahmet Bey'i dinlendireceğiz. Efendim ilk parçamız bu bugün 18 Ocak günü Ilda Simonian'dan geliyor. İzler albümünde yer alan bir parça. Mikail Aslan'ın bir derlemesi Beyaz Kefenli Güvercin. Ha yastananono no yer <gülüyor> giermanem yes. Hayat ananov yer girmene miyiz? Yes. Gerçekten ayni yuva takne vazesişler. Nak no, no. Nam çerdune yertar çem yerdar vırındık çem yerdar vırındık çem yerdar çem yerdar 18 Ocak 2013 e, 94.9 e, açık radyoda önce saat programdayız ve Ilda Simonyan'ın dinledik. Türkçe e, si Beyaz Kefenli Güvercin olan isimli parçayı seslendirdi. Düzenlemesi Mikail Aslan'a ait parçanın. Evet. Ilda Simonyan deyince hani bu biraz önce sizin vekiliniz olan Eva Aksoy'a e, ilgili bir şey sormak istiyorum. Bu Hani Hayvan Yaşamaklarını Koruma Derneği temsilcisi evet. olan velkiliniz, ee, onun işte bahçesine bir takım tehditler atılmıştı. Maillen işte sen Erivan'a git, benim ülkem sana dar gelir gibi ee, ya da işte senin sonunda aracı gibi bir takım hani tehdit içeren e, mesajlar gelmişti. Sonra dava sonunda bir ilginç bir karar çıktı. Ve o kararda bu tehditlere düşünce özgürlüğü gibi bir muamele yapıldı. Yani evet. siz bunu bu hani sanki bir nefret söylemine de bir prim var gibi gelen bu karar için ne söyleyeceksiniz? Evet. Şaşırdık o kararı. Yani hatta duruşma öncesinde bir arkadaş söylemişti böyle karar veriler mi acaba? Yani biraz fantezi gibi sormuştu yok dedik. Yani Hiç ihtimal vermiyorsunuz. Da, o kadar da olmaz falan demiştik. E, ama hakikaten mahkeme bunu düşünce açıklaması olarak kabul etti. E, 6302 sayılı e, yasa e, kabul edilmişti geçtiğimiz sene. Burada gerçekten düşünce açıklamalarına kısmi bir e, af gibi bir e, da erteleme gibi davalara e, hüküm vardı yasada. Türkiye, Avrupa karşısında biraz rahatlamak istediği için e, böyle bir e, yasa çıkartmıştı. O, orada da düşünce açıklaması nedeniyle e, oluşan suçlar... Ve davaları 3 yıl ertelenecek. 3 yıl içinde e, bu kişiler aynı suçu işlemezse tırnak içinde suçluyorum. E, Erti dava düşecekti. Buna sokuldu e, bu e, olayda. Yani e, senin sonun dar ağacı, e, erivana git e, tarzı taşnak e, şeyler, kırıntısı, e, taşnak kırıntısı e, türü ifade düşünce açıklaması olarak e, değerlendirildi. <gülüyor> komik yani hiç beklemediğimiz genelde şey yani. böyle düşünceleri ifade edebiliyoruz herhalde bu ülkede demek ki yani bu, tarzı da edebiliyorsun bu yani. tarzını da edebiliyorsunuz tarz. şey diyeceksen eğer düşünceye saygısı sonsuz <gülüyor> <gülüyor> hürmeti olan bir ülke ve yöneticiler <gülüyor> bu, evet yani evet, evet. ona bir şey tabii, yazarlar gazeteciler biraz önce hani kaç tane olduğunu bilemediğimiz avukatlar var dediğiniz tutuklanan evet. içeride elbette öğrenci kolektifleri halka gibi farklı sol örgüt öğrenci yapılmalarından gelen bir sürü genç de şu anda garip bir şekilde tutuklanmış vaziyette yani. 500 civarında öğrenci civarda. şu an evet. içeride. 2500 ee, çocuk cezaevinde. 10 bin siyasi mahpus toplam içeride. 70 yakın gazeteci içeride. 27 avukat tutuklandı içeride. Böyle bir tablo <gülüyor> karşı karşılaştık. Benim Peki. biraz <gülüyor> önce okuduğum bir yazı vardı onda. Şimdi yine tam önüme getiremedim ama aklımda kaldığı kadarıyla e, ilginç bir şey var. Şu anda hapishanede bulunanların sadece yüzde 45 civarı yarıya yakını e, şey tutuklu. Şey, bu, bu, hüküm, bu, hükümlü. Evet, yani, yani yarısı hükümlü diğer yarısı da tutuklu. Yüzde tabii, tabii. Evet, kırk 42'si tutuklu geri kalanı hükümlü. Evet. Aslında bunu belki başka ülkelerdeki durumla kıyaslarsa biz... Bu ne daha... kadar ilginç bir şey yani. Hapishanelerin yarısı neredeyse yarıya yakını tutuklu öyle evet. mi? Yani bu oranın çok daha düşük olması gerekiyor çünkü e, tutukluluk e, zorunlu kaldıkça e, başvurulması gereken e, bir yöntem asla bir e, ceza değil. E, başka bir uygulama e, mümkün değilse yani örneğin işte e, bir haftada bir imza atmak ya da iki günde bir üç günde bir imza atmak belli bölgenin dışına çıkmamak e, gibi başka adli kontrol yöntemleri var. Bunlar eğer olmuyorsa hakikaten e, toplum için bir tehlike teşkil ediyorsa o, o şahıs e, tutuklanabilir. Ama bahsettiğim gibi Türkiye'de yani belediye başkanları, gazeteciler herhangi bir tehlike arz etmediği halde toplumsal güvenliği engellemediği halde tutuklan çok rahat başvurulan bir yöntem. O yüzden sayı bu kadar yüksek Türkiye'de. Tabii bu suçlamalar falan da çok ilginç. Biraz önce bahsettiğim öğrencilerden bazılarının suçlama ne biliyor musun? Neden Kürtlerle yan yana geliyorsunuz? Niye Suriye halay çektiniz mesela? Ha, hala bu yılbaşı evet, programında da okumuştuk evet. hatırlıyor musun? Ha, Poşu taktığı çektik için evet. yani, Cesur Yürek filmini izlediği için. Bu e, da ilginç değil yani. mi? Yani. Evet. Ya da bu gerekçe yapılıyor. Gereçten bir tanesi bu olabiliyor. Cesur Yürek'i kara olan filan izlesin. <gülüyor> Peki biz hapistanelerdeki durumu ve evet. bu dramatik durumu değindik. Bak, ee, sayılar da var aslında. Veriler var. Yani mesela Adalet Bakanlığı'nın Nisan 2011 verilerine göre... 2005'te 55 bin olan tutuklu sayısı. 2011'de 124 bin 74'de evet. çıkmış. Toplam mahpus sayısı o. Ee, tutuklu tutuklu hükümlü toplam. Tutuklu evet, toplam. Tabii, evet. Ve i̇şte hani evet, 12 evet. Eylül döneminden de daha fazla bir e, sayı. Ciddi bir artış var. Söyleniyor. Evet. büyüyoruz. Gelişiyoruz. Peki biraz bu hapishanelerdeki durumu değindikten sonra bunun biraz sağlık ayağına bakalım isterseniz. Evet. Yine sizinden ilgili olarak yani sizin e, müdahale olduğunuz e, bazı konular. Mesela 14 yaşındayken alık olunan glösemi hastası bir Abdullah Akçay var. Sanırım siz ilgilenmiştiniz. Evet, denemelik evet, yani ee, ilgilenmiştik. Bir oradan e, gidelim isterseniz. Neler oluyor böyle bir sağlık sorunu olan ya da hükümlülerin başına ne geliyor Türkiye'de? Çok iyi şeyler gelmiyor. <gülüyor> i̇yi tedavi imkanlarına sahip değiller. Cezaevlerinde sürekli doktor bulunması gerekiyor. Özellikle büyük cezaevleri var. Maltepe gibi mesela orada... Yaklaşık e, 2000 kişi falan e, var tahmin edeyim. Metris büyük cezaevleri. Ama burada e, aile hekimliği uygulaması e, getirildi e, cezaevlerinde. E, ve haftada 2 gün 3 gün e, doktor e, Hı -hı. geliyor. O da yarım gün e, sürekli değil. Halbuki bu cezaevine e, sürekli doktor olması gerekiyor. E, i̇stedikleri zaman e, dış hastanelere, dış e, tedavi merkezlerine sevkleri mümkün olmuyor. Maltepe'de bir sağlık e, Hoca vardı. Şimdi aile sağlık birimi gibi. Hı hı. E, buraya götürülebilir e, mahpuslar ama götürülemediklerinden e, yakınıyorlar. E, sevkler, e, bazı cezayirlerinde e, sevkler e, yani nispeten e, daha e, iyi yürüyebiliyor, yapılabiliyor. Ama çoğunda e, biz e, dernek olarak ciddi şikayetler alıyoruz. Maltepe cezaevi mesela örnek vereyim. Yani binlerce yüzlerce mahpusun olduğu yer. Orada hastanelere sevk aylarca mümkün olmayabiliyor. Randevu giriyor. Tam sevk olacak. Bu sefer deniyor ki Araç yok, kusura bakmayın götüremiyoruz. Peki bu, bu tamamen hapishanenin, e, cezaevinin yöneticilerinin... E, Yöneticilerin de eksikliği var burada. Yöneticiler bazen bakanlığa başvuruyorlar, durumu anlatıyorlar. Hmm. Diyorlar ki işte e, araç eksik, bunu giderin. E, merkez de e, bunu yerine getirmeyebiliyor. Ama yöneticiler de mesela daha çok bastırması e, gerekiyor. E, yani bunu mutlaka birilerinin halletmesi lazım. Yani herkes topu birbirine... Burada tamam. atamaz. Ben söyledim yapmadılar tarzında evet. bir yaklaşımda doğru bulunuyoruz. O zaman sevgide bir sorun var. Bir de gittikleri zaman hekimin karşısında bazı örneklerde belirtmiştiniz daha önce. Örneğin kelepçeler çıkartılmadan muayene evet. falan gibi orada. Hani Çok sık karşılaşılan bu. bir şey. Yoğun kelepçeler... bakımda tabii yoğun bakımda yatarken yoğun bak... bilinci evet. kapalı iken kelepçeli tutulma durumları var. Ameliyat olmuş mesela ameliyattan evet. çıkmış yatağına kelepçeleniyor bu insan. Evet. Evet, yani bilinç kapalı, bulurlar. yoğun bakım tabii hiç kendinde olmadığı bir yerde ki yatağı kelepçeli. Ve hmm. insanlık onuruna sığmıyor bu diye bazen... Çoğu e, kişi reddediyor, reddediyor. özellikle reddediyor. siyasi mapuslar reddediyor ve e, muayene olmadan yere dönüyorlar. Ya da orada evet. e, çok yoğun tartışmalar yaşanıyor e, askerle. Bazen doktorlar da, yani olumlu bakan doktorlar da var. Yani kelepçeyi çözün, çünkü üçlü protokole evet. göre e, doktorun tavrı önemli orada. Kelepçeyi çözdürürse onu çözmek zorunda ama işte gereksiz yere endişe duyduğunu ifade eden doktorlar da oluyor o durumda hı hı. muayene olmadan geliyorlar ya da tam tersi doktor evet çözülsün diyor orada asker baskı yapıyor hı hı. ama kaçar ama size saldırır mesela doktoru korkutacak şekilde davranıyor ve tedavi engel olmaya çalışıyorlar aslında tabi yani burada hekimlere de çok iş düşüyor hakikaten evet. yani bir İstanbul protokolü var bu İstanbul protokolünün aykırı olarak bu üçlü protokolün Yoğun uygulaması var. Evet. Bir de işkence raporlarının ne kadar hani sağlıklı verilip verilmediği konusu var. Hani bu anlamda hekime çok iş düşüyor. Yani sahiplenmesi gerekiyor. Hekimin de hastasını sahiplenmeyenler için söylüyorum. Evet, o raporlarda da sorunlar, raporlarda da sorunlar evet. var. Yani değil mi hani bir işkence görmüş birine sağlıklı raporu verildiğini duyuyoruz. Beyin kanaması geçiren birisi vardı. İhadeye başvurdu. Bilinçsiz bir şekilde doktor karşısına çıkıyor Taksim'de. Hiçbir şey imza atamıyor, konuşamıyor. O halde beyin kanaması geçirdiği halde tekrar karakola döndürülüyor. Sabah 5-6 saat sonra karakola hastaneye tekrar getiriliyor. Arkadaşlarının ısrarıyla beyin kanaması olduğu test ediliyor ve bir hafta hastanede kaldı bu şahası mesela. Evet. Aslında beyin kanaması deyince biraz önce değindiğimiz karakollardaki dayak... Olaylarını bir örnek. Yine sanıyorum sizin dernek olarak da müdahale olduğunuz bu Mervan Ahmet 2 Ahmet. Kurt, evet. Bu üç şırnaklı arkadaş 6 Haziran Gecesi İstiklal Caddesi'ne kapışıyorlar. Daha sonra Beyoğlu Karakolu galiba. Taksim Polis Merkezi. Taksim Polis Merkezi evet. Orada o. şiddet dışarıda uygulanmıştır. <gülüyor> Taksim Polis Merkezi çok sabıkalı bir yer yani şiddetin uygulandı ama ee, ...orada değil dışarıda e, olmuştu. Ama yani be beyin kanaması... E, Geçecek hiç, şekilde e, istihar caddesinde de. dövülüyor. E, soruşturma sürüyor şu anda. Onunla ilgili dava açmadı da muhtemel muhtemelen açılacaktır yani. E, görüntülerde de var mesela biz Hı. soruşturmada şey yaptık ya baktık. Ama evet. bu görüntüler yani karakol Hı. içindeki koridordaki bir sokaktaki görüntüler... ...kameralar, güvenlik kameraları... ...bu görüntüler ortaya çıkınca... Böyle bir eyleme kalkışan insanlar zor durumda kalır zannedildik ama programın ilk bölümünde değindiğimiz noktaya geri dönüyorum şimdi yani tekrar olacak belki ama hiç şöyle bir şey olmuyor değil mi? Yani fazla da bir rahatsızlık duymuyorlar. Ya yani bu delil olmuyor mu mahkemede? Nasıl olmuyor? Bütün cd'ler şeyler. Hayır etam derken... işte. Yani gösterdiğiniz <gülüyor> zaman delil olmuyor ama yani şöyle olmuyor. Yani, yani suçlamak için yeterli sayılmıyor herhalde. Aslında değil mi? şöyle oluyor yani. E, Keyfey. Yani ciddi oluyor. cezalar almadığı için yani verler evet. çok fazla bir işe yaramıyor yani Aksesuar Fena mu e, muamel eden e, dedim ki e, 6 ay ceza veriyor kamu görevlisi olduğu için işte 150 arttırıyor 9 ay diyor iyi halinden indiriyor. ...en sonunda cezayı da erteliyor. Bu şekilde mesela. Peki yine tekrar hani, hapishanelerde mahkumların, tutukluların sağlık sorunlarıyla ilgili kısma geçelim ama... ...biraz önce dışarıda konuşurken özellikle İHD'ye başvuranlar arasında... Ee, hani sadece bu e, değindiğimiz e, belirli politik görüşler ya da iktidarlarla uğraşıları çakışan, çelişen kesimler değil. Bazen hani daha muhafazakar daha sağ görüşlü kişilerin de bir e, haksız davrandıkları zaman derneğinize başvurduklarını söylediniz. Peki, Biraz evet. e, o ilginç bir şey aslında yani o... ilginç de o... bizim çok hoşumuza tabii, geliyor. Tabii tabii yani... çok önemli yani çok önemsediğim için tekrardan onu söylemek evet. istedim. Yani. Mazlumdere başvuru Hı. yapıyorlar e, o da işte daha muhafazakar evet. görüşlü bir insan hakları kurma ama oldukça çalışmaları var. Bize gelenler var. Bir şekilde duyuyorlar ve geliyorlar. Biz tabii yani böyle tercih edilmiş olmaktan dolayı, bize gelmeden dolayı mutluluk duyuyoruz. Biraz ürkek geliyorlar. Hı. Biliyorlar işte daha işte sol kesim insanların diyelim ki çalıştığı yer olarak görüyorlar bizi. Ama biz gayet karşılıyoruz. Fark etmez bizim için. Kim olursa tabii. olsun yani eğer baskıya uğruyorsa... Bir işkenceci bile aslında yani çarpıcı olmak e, açısından ben söylüyorum. İşkence yapan bir kamu görevlisi bile eğer işkence uğrarsa biz onun hakkını savunuruz. Hı hı. Hı hı. İşkenceci. bile olsa. Bile olsa. Evet hı hı. yani e, ve kendisi baskıya uğru uğruyorsa bir haksızlığa uğruyorsa e, biz onun hakkını e, savunuruz. Çünkü e, bir hak ihlaldir sonuçta insandır kendisi. Evet. Peki e, bir müzik arası daha verelim. Kısa bir parça daha dinleyip son bölüme geçeriz. Bu kez dinleyeceğimiz ses Lis Saruya'na ait bir gomidas düzenlemesi. Türkçe'si parçasının dile Yaman. <Gülüyor> Altyazı Saryan'dan diledik bir Gomidas derlemesiydi. Türkçe e, çevirisiyle Dile Yaman isimli parçayı seslendirdi. 18 Ocak 2013. 94.9 Açık Radyo'da Önce Sağlık Programı'ndayız. Ve e, İHA'de İstanbul Şubesi Yönetim Kurulu ve Üyesi ve Sekreteri Sayın Avukat Fazıl Ahmet Taner'le ülkemizde olup biten insan hakları ihlallerini konuşuyoruz. Sağlık e, bağlamında da Neler olup bittiğini evet. tartışmak istiyoruz. Evet. Tabii burada hani hakikaten cezaevleri sorununa değinmek gerekiyor. Belki biraz daha açmak gerekiyor Hı. diye düşünüyorum. Hani devletin ceza ve infaz politikalarından bağımsız konuşmak mümkün değil. Hani hep F tipi, D tipi, L tipi bir takım tip cezaevlerinden bahsedip buna hani atıf yapılıyor. Ama hani hepsini bir bütün olarak düşündüğümüzde ciddi sorunlar var. Ee, ve insan sağlığıyla ilişkilendirmek istediğinizde de önümüze o kadar çok bir liste şeklinde konu açılıyor ki yani isterseniz o sağlıkla ilgili şeyleri tek tek geleceğiz ama mesela tecrit çok önemli bir konu ee, belki buradan girebiliriz. Evet ee, tecrit bizce açık bir işkence ee, insanın e, mahpusların diğer mahpuslardan yalıtılması ziyaretçilerinden yalıtılması iki türlü tecrit uygulanıyor çok açık ve ağır bir işkence türü. Şimdi işkence bizim gibi ülkelerde diyeyim sadece itiraf elde etmek delil elde etmek için kullanılmıyor. Fiziksel işkence mesela çok yoğun bir şekilde itiraf için kullanılmıştı ama bir yanı da toplumu bastırmak ve korkutmaktı. Yani muhalif olmamaları için bir te tehditti işkence. Şimdi fiziksel işkence'nin yerini Tehdit olarak e, tecid almış durumda. Ne, ne kadar büyüklükteki odalarda tecrit, yani insanlar ayrılıyor? E, tecid tipi cezaevleri, fe tipi cezaevleri deniliyor. E, i̇ki tür e, barınma yerleri var. E, birinde 8 metrekarelik odalar var. Tek kişi tutuluyor orada. E, yaklaşık 25 metrekarelik bir havandırmaya çıkartılıyor. Havandırmaya çıktığı zaman 2 ya da 3 kişiyle beraber olabiliyor bazıları. Bazıları tek başına çıkıyor. Yani günün 24 saati tek başına kalıyor insanlar. Bunun 23 saati de 8 metrekarelik yerde bir saati tek başına bir havalandırmada bu şekilde kalan birçok mahpus var. Ya da 3 kişi 25 metrekarelik dubleks bir birimde kalıyorlar. Onlar da 3 kişi dışında başka birimlerle beraber olamıyorlar. Son süreçte haftada 4 ya da 5 saat 7 ya da 8 kişiyle bir yere gelebiliyorlar. Fakat bu çok yetersiz bir süre. Yani bu tecridi kıran bir e, uygulama değil. Zaten tek başına kalanlar da bu imkandan e, yoksunlar. E, Birleşmiş, Milletler 8 evet. Birleşmiş Milletler Kurallarına göre mahpuslar sadece uyuma saatleri e, içinde yalnız kalmalılar. O da güvenlikleri açısından. Onun dışında yani 8 saatlik uyuma saati dışında 16 saat diğer mahpuslarla beraber olabilmeliler günde. E, işkence Önleme Komitesi, CPT'nin... E, ilkelerine göre ki bize yetersiz bu. Günde 6 saat diyor. 6 saat en azından mahpusla bir yerde olması gerekiyor. Ama bizde haftada 6 saat bile zor oluyor. 4 ya da 5 saat e, oluyor. E, yani e, bu açık bir şekilde. Yani insanlar e, tek başına kalanlar ya da 3 kişi kalanlar başka insanlara susuyorlar. Yani e, kendilerini başka insanlarla birlikte var etme ihtiyacı duyuyorlar. Ve bu olmadığı zaman da. ...gerçekten ruhsal bir ızdırap... ...içindeyler. başlıyor... ...ciddi tabii. sağlık problemleri yani ruhsal sağlık problemleri... ...şizofreni hastası olanlar... Hı. ...çok fazla ya da ağırlaşanlar... ...içe kapananlar... Ee, belki yani tedavi çok... reddeden e, sağlıklı beslenmeyi reddeden ki ne kadar sağlıklı beslenilirse evet. sonra evet. da Evet. Evet. Bu tabii ki yani ruhsal e, kötülük e, fiziksel e, şey. sağlıksızlığı şey yapıyor, getiriyor. Evet. Nasıl bir nefrettir ki bunun için kafa yoruluyor. Bu, bu tip şeyler bulunuyor. Üretiliyor değil mi? Ne derece de Kaç metrekare odaya edeyim? 8 evet. metre mi 9 metre mi? Amerikalı doktor doktor Shine sanırım çok bilinen bir isimdir. E, Mesela onun başlattığı çalışmalarda bu şey yapılıyor. Yani mahpusları biz nasıl tutabiliriz, nerede tutabiliriz tarzı araştırma nasıl onları baskı altına kalabiliriz. İradelerini, ruhlarını teslim alabiliriz tarzına araştırmalar yapılıyor dünyada. Bunlar değerleniyor, toplanıyor ve hücre cezayeleri ortaya çıkıyor. Şimdi mesela bu cezayelerinin koşulların iyi olduğunu söylemek açısından örneğin. işte Abdullah Öcalan biz televizyon verdik durumu gayet iyi. Yani evet. bir televizyonda olabilecek bir şey değil... ...ya da temiz bir hücrede kalmakla... E, ...haklar yerine getirilmiyor. Mutlaka bu insanların... E, ...en az... E, ...15 kişilik birimlerde... E, ...ve günde işte 16 saat... E, ...kalacak şekilde tutulması gerekiyor ki... ...ruhsal bir acı çekmesinler... ...ve sağlıklı kalabilsinler. Evet. Bir eğilim var dünyada zaten... ...yani modern infaz eğiliminde... ...cezayirlerine yer olmaması gerekiyor. Evet. Yani cezayirlerine kalkıp başka infaz rejimlerinin... ...ortaya çıkartılması lazım... Ee, bu Türkiye'de tamamen reddediliyor. Cezaevlerinin içine, dört duvarın içine ayrıca duvarlar örülüyor. Bırakalım Hı. cezaevlerini kaldırmayı. Bu e, rejim e, evet. ağırlaştırılıyor. Aslında hedeflemesi gereken e, insanlığın cezaevlerini kaldırmak. Bunun örneklerini görüyoruz yani Türkiye'de dünyada da bunu arttırmak lazım. İşte ev hapsi, belli bölgenin dışına çıkamamak, kamu yarına çalıştırmak, kelepçe. suçu ne olursa olsun mesela e, ceza dışına yöntemler e, olursun. Elektronik gerekecek. kelepçe de var. Elektronik de. kelepçe evet. Hı. Evet, evet sağlık koşulları bir de tabii hani e, hekimlerin davranışlarına e, artık e, mahkeme tutukluların e, e, sağlık sorunlarına bakıyoruz da e, konudan konuya geçiyor. Mesela işkenceyi gizleyen doktorlar vardı. İşkencen daha çok var değil mi? 12 ölü döneminde hala evet, var galiba. Daha çok vardı herhalde ama e, yine hala var. Yani örnekleri e, bize geliyor. E, dövülmüş mesela çok fazla vücudunda e, iz var. Sağlam raporu verebiliyor. Evet. Ve biz suç durusunda bulunuyoruz Doktorlar hakkında ee, işte Ama yapıyoruz. bir şekilde Genel takipsizlikle sonuçlanıyor Türkiye'den bir şey Karar elde etmek mümkün olmuyor Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne başvuruyor Bir de tabi bu e, Ali Haydar Yıldız örneği var Tekirdağ e, İkinoğlu Fethi P.Cezayir tutuldu evet. Sizin ilgilendiğiniz e, e, Belden o, aşağısı para. tutmayan evet. Mahpus kollarını çok zor e, kullanabiliyor Bu e, Tuvalet ihtiyacın tabii ki şey yapamamış e, göremiyor. Ve üstü dışkılıyor ve evet. o dışkı mesela bitkül dört gün falan temizlenmiyor. Metris evet. cezaevinde e, tutulduğu süre içinde bir hafta on gün o şekilde kaldı ve artık yanında kalan diğer e, arkadaşlarının itirazı üzerine temizleniyor. Yani Pis kokuyor. Yani o çocuğa diye. ne olursa olsun önemli değil ama diğer mahpuslar e, şey yapıyor artık bunu temizleyip duramıyoruz dedikleri noktara şey yapıyor. Şu anda rehabilitasyon merkezinde alındı e, R, R tipi cezaev metris de R, R tipi. R Kaç tipi ce cezayı? Çok var çok tipler. vallahi biz de sayamıyoruz. <gülüyor> Orada e, biraz daha iyi durumu. Yani e, kendisine bakamayan mahpusların tutulduğu bir yer. En son gittiğimizde e, gördük kendisini. Orada temizlik ihtiyaçları evet. e, daha rahat evet. görülüyor. R tipi revirden mi geliyor acaba? Evet. Şimdi evet. benim elimde bu İnsan Hakları Derneği'nin e, 6 Kasım 2010'daki bir çalışma raporu var. 2008-2010 dönemini kapsayan. O raporda 2009 yılı cezaevlerindeki ihlal bilançosu diye bir tablo var ama anladığım kadarıyla bu tablo sizin tespit edebildikleriniz yani evet. değil mi? Bu hı hı. tabloda mesela işkence ve kötü muamele gören 397 kişi hı hı. yazılmış. 2009 için söylüyorum. Sağlık hakkı ihlali ve tedavisi yapılmayan 554 kişi. işte ana dinini konuştuğu için işte 173 kişi gibi böyle hı hı. kitap ve mektup yasaklamaları vesaire uzayan bir liste bu. Evet. Ee, ama muhtemelen bu sizin tespit ettikleriniz tespit değil mi? Evet. Yani bir tane bile olsa mesela kötü muamele, evet. o ülkenin insan hakları savunucuları, yöneticileri mutlaka ilgilenmesi evet. gerekiyorken 309 tane her söylemişsiniz, bu kadar tespit etmiş çok yüksek bir sayı bu. Tabii. Gerçi daha da fazladır Evet işte üst tarama var, ziyaret engeli var, kitap, mektup, yasağı var Beslenme, ısınma, fiziki koşullardan doğan ihlaller Uzuyor bu ihlaller ama evet. aslında cezanın karşılığı cezaevinde olmak değil midir? Yani cezaevine evet. bir insanı kapattığınız zaman onun cezası odur değil mi? Orada hastalandırmak, orada öldürmek, orada işkence Şu etmek yani Birleşmiş orada... Milletler kurallarına göre cezaevi dört duvarla sınırlı olmalı Birleşmiş Milletler evet. Askeri Standartları Türkiye Cumhuriyeti yöneticileri çok sıklıkla başvuruda ama ihlal ederler bu e, ilkeleri. Bu ilkelere göre e, ceza dört duvarla sınırlı olmalı. Evet. Yani dört duvarın içine dışarıda ne varsa siz koyabilmelisiniz. Evet. Ziyaretçi, kitap, görüş, işte Televizyon dışarıda aklınıza mi? ne geliyorsa yüz mahvusu diyeyim mesela e, fantazi olsun belki ama <gülüyor> e, on da olması lazım çünkü dört duvar zaten e, yeterli evet. bir ceza. Yani evet. insanların oradan dışarı çıkıp çıkamaması büyük bir acı e, oradaki insanlar için. Siz oraya evet. ne koyarsanız koyun onun içine. Hangi lüksü, hangi ihtiyacı e, koyarsanız koyun. Zaten büyük bir baskı altında olduğunu insanlar görecek, yaşayacak. Evet. Hı. Yani o, yetkililerin yetkisi aslında sadece o kişinin özgürlüğünü kısıtlama. Yani dört, duvarın evet. arasına dört duvar arasında kapama yetkisi. Onu bir yerde kapalı tutup ama onun bütün e, diğer insan haklarını güvence altına evet. almak. Mümkün olduğu kadar mümkün, mesela, olduğu kadar. mümkün olduğu kadar. Yani e, tabi e, çok abartıya belki kaçılamaz ama yani ilke şu olma dışarıda ne varsa ben buraya getirmeliyim mahpus için. Evet. Çünkü o zaten e, mağdur zaten zor durumda. bu yeter. Yani bakış açısı bu olması Şimdi gerekiyor. mesela eskiden e, mahkumlar daktilo ile yazılarını yazabiliyorlardı kitaplar yazabiliyorlardı ama şimdi bilgisayarlara dönüldü artık. Daktilo evet. da kalmadı. E, yasak, da şimdi bilgisayar ya. yasak. Yasak. Hücreye verilmiyor. Bazen bazı mahpuslar için hücre dışında alanlar var. Günde bir saat, iki saat çıkabiliyor. O da tek tük yani çok fazla değil. Cezaevleri arasında da farklı uygulamalar var galiba arasında farklı uygulamalar var. Neden evet. bilgisayar yasaklar? Bir anlamı yok yani. Yani, yani internet erişimi iş olmadığı, olmadığı sürece. Evet. Kitap yasak, içeride fazla sayıda pet şişe bulundurmak yasak. Mesela pet şişeden ağırlık yapıyorlar, halter gibi çalışıyor. Evet, onu yasaklıyorlar. Yani an, anlamı yok. Ee, Kitabı niye yasaklıyor? Ne ilginç yani? Kitap da e, güvenliğine dışarıda yasak olmasa bile cezavi güvenliğine aykırıdır deyip mesela e, yönetmeliklere, tüzüklere göre yasaklayabiliyorlar. Evet. evet. Aslında e, şu sağlık hakkıyla ilgili olarak hani tutuklularla ilgili olarak birkaç tane e, önümde bir şey var. Onları söylemek istiyorum e, bu konuyla ilgili yazılardan. Sizin. Ee, epey bir dökümanınızı e, print etmeye çalıştım Mesela deniyor ki tutuklu olmayan bir hastanın tüm hakları bütün mahkumlar için geçerlidir Öyle değil mi? Tutuklu olmayanın evet, evet. ne hakkı Hı -hı. varsa mahkum için de evet. bu sağlık hakları. Doktorun reddetme hakkı, doktorun evet. değiştirme hakkı evet. mesela. Hastanın hekime erişebilme hakkı evet. anında ya da Hı -hı. mümkün olduğunca. Hekim herhangi bir ortamdaki hekim-hasta ilişkisini e, kurmakla yükümlü tabii. Normal hastasının olduğu gibi mahkumla olan ilişkisinde de. E, hasta onayı, yani Hı -hı. reddetme dediğiniz gibi ya da kabul etme ve gizlilik temeli çok önemli. Yine tutuklu hastanın toplumda verilen hizmete denk düşen bir hizmet alma hakkı var. Yani bugün vatandaş hı. hastaneye gidip hangi düzeyde bir hizmet alıyorsa hı hı. değil mi evet. mahkumunda? Ama bunlar olmuyor galiba. Ben yine bir yerde okudum da şimdi öyle bulamıyorum. Önümde bulamama gibi bir uyumda olduk şeyleri yazıları. Evet. Bu doğru herhalde bilmiyorum ama size de sorayım e, ya da araştırırız belki program sonrasında. Şey yazıyordu, e, şimdi artık biliyorsunuz vatandaş direkt üniversite hastanesine gidebiliyor veya Sağlık Bakanlığı'nın diğer hastanelerine gidebiliyor. Ama tutuklular için bu geçerli değil deniyordu okuduğum yazıda. Önce birinci basama, sonra ikinci basama. Yani o sevk zinciri sadece tutuklu mahkumlara ya da tutuklu ya da mahkumlara uygulanıyor diye bir şey okudum. Eğer böyleyse bu tam eşitlik ilkesine aykırı bir durum. Evet, yani hastane gitmesi için e, cezaevi doktorunun e, tamam evet. demesi gerekiyor. Eğer o tamam demezse e, ne kadar ihtiyacı olursa olsun ne kadar olduğunu ifade ederse etsin, gidemiyor. Ama tabii. direkt üniversite hastanesine de gidemiyor benim anlayışım. gidemiyor. Kendisi seçemiyor. Yani devlet hastanesi, üniversite hastanesi o şey keyfiliğe kalmış durumda. Şimdi bazen de hekim işte. Hasta tutuklunun tedavisi için cezaevi uygun değildir diyor. Ama elimde bir örnek var. Bu da sizin ilgilendiğiniz bir kişi. Hı hı. Adli tıp kurumu hasta tutukluyu neredeyse ölüme gönderiyor. Bu Şu şekilde yansımıştı. Çok fazla işte. var yani. Üstelik de politik falan değil. Kaçak elektrik kullandığı gerektiği Başüstü evet. Tahliye edilemiyor. Doktoru tahliye edilsin diyor. En son tahliye ettirdik biz kendisini. Güç bela bir kararı aldık. Ondan sonra işte kök hücre nakli yapılacaktı. O yüzden cezaevi şartlarında kök hücre nakli yapılamıyor diye şey yapıldı, talep edildi. Ama dışarıda da yaptıramadı kök hücre naklini Çünkü kanser hastası kemoterapi tedavisi görmemesi gerekiyor. <gülüyor> kemoterapi tedavisi gördüğü için kök hücre nakli yapılamadı. Adleti bu kararın geri aldı. <gülüyor> Sen kök hücre nakli yaptıramıyorsun. Ondan sonra o yüzden tekrar içeri girmen gerekir diye. E, içeride kemoterapi sağlıklı göremiyor. Hastalığı ağırlaşıyor. Böyle bir şey olabilir mi? Yani... Ee, ...geri aldı. En son bu bir yasa çıktı. Oradan elektrik borçlarını ödedi. O yüzden e, tekrar cezaevine girmeyecek. Yoksa e, adli tıfa... ...göre... E, ...bastı var da tekrar cezaevinde olacaktı. Beti Gül var mı? Evet var. Ee, şey yani hep böyle tabii... E, ...ne diyelim... ...çelişkili şeyler oluyor ama bu yasa maddeleriyle... ...hani siz bir hukukçu olarak... ...şimdi bu 5275 sayılı... ...ceza ve güvenlik tedbirlerinin... ...infazı hakkında kanunun... Evet. 16.2 2 maddesi gereğince mahkumun hayatı için kesin bir tehlike teşkil ediyorsa cezanın infazı iyileşinceye kadar geri bırakılır diyor. Hı hı. Yani o kadar çok duyuyoruz ki ben sayıyı bilmiyorum. Ölümde öyle bir şey yok ama hani hapishanede ölen hapishanede kanser hı hı. E, ilerleyen e, tedavide sıkıntılar yaşayan filan adeta hapishaneye girmek bir ölüm için de bir neden gibi olmuş olmaya başladı. Bu madde. Niye işletilmiyor? İşletilmiyor çünkü e, adli tıp e, bu maddeyi şöyle yorumluyor. Daha doğrusu madde dışında bir e, yaklaşım var adli tıpın. Diyor ki e, ağır hastaysa ölümcül derecede bir durum varsa zaten bunu hastaneye kaldırıyor. E, hastaneye yattığına göre de e, bütün yapılması gereken tedavi ziyaretleri zaten yapılıyor. <gülüyor> Tahliyesine gerek yok. Yani adli tıp yasayı işlemez hale getiriyor. E, burada İyi da e, yani... Bizim şöyle bir itirazımız var tabii ki yani e, saçma bir mantık bu. Yasayı tamamen ortadan kaldıran bir şey. E, bu şahıs e, cezaevinin gönderdiği hastane değil, başka bir yere çıkabilir. Başka bir yere tedavisini sürdürebilir. O hastanedeki tedavi yeterli olmayabilir ya da kendisi bunu tercih etmeyebilir. Tabii. Böyle bir şey var. Yani hayatı için orası hala bir tehlikedir hastanede olması. Artı kanser hastaları morale ihtiyacı var. Yani bu hastalığın moralde iyileşebileceği... E, bilim insanları tarafından söyleniyor. Çıktığı zaman tahliye evet. oldu, olduğu zaman özgür koşullarda tedaviye daha iyi yanıt verebilir. Evet. Biz bunları anlatmaya çalışıyoruz. Yoksa yani adli tıpın mantığına göre bu yasanın hiçbir anlamı yok. Uygulamıyorlar. En son ölüm noktasına geldiğinde ya da çok kamu oluştuğunda bir şahısla ilgili o noktada bırakıyorlar. Adli tıp derken adli tıp kurumundan. Adli tıp kurumu. Çünkü kurumundan. yasaya göre oradan olur rapor almak gerekiyor. Hı hı, evet. Evet ya evet. İlginç. Yani sorunlarınız çok aslında. Hani sorunlarımız çok ama siz evet. tabi dernek olarak <gülüyor> siz boş kalmazsınız <gülüyor> Yani <gülüyor> yüz <yüze gülüyor> tabi kaldığınız Peki, sorunlar çok. Peki belki şey bitirirken soracağım. çünkü bir buçuk dakikamız kaldı hani ekibiniz onu e, soruyorum evet. ben de yani Hı -hı. şey ne kadar kişisiniz? Ekip nasıl yetebiliyor mu Türkiye'deki bütün bu ihlallere, <gülüyor> hak ihlallerine? Aa, yetmiyoruz. Mesela yani. ne kadar evet. kaç hukukçu var mesela? Profesyonel birileri çalışıyor mu? Şu an İstanbul'da yönetimi üç hukukçu olarak biz çalışıyoruz. Tabii ki yetemiyoruz. Gönüllerin dışında bu tür kurumlarda gönüller mutlaka olması gerekiyor. Fakat profesyonel çalışanların olması lazım. Sekreter ya da özellikle avukat olarak profesyonel çalışanların olması lazım. Bunu istihdam etme imkandan yoksunuz. Çünkü gelirimiz ona yetmiyor. Biz anca büro hizmetlerinde işte elektrik, su, doğalgaz otur giderleri ya da başka giderleri karşılayabiliyoruz. E, ama bizim en az bir avukata, hatta birden fazla e, avukata ihtiyacımız var, e, fazla profesyonel çalışana ihtiyacımız var. E, bunu karşılayamıyoruz. E, e, üyelerimizin, e, işte aktivistlerimizin e, ilgisini e, bu e, soruna çekmeye çalışıyoruz sürekli ki daha e, güçlü bir insan hakları derneği olsun, daha güçlü bir insan hakları mücadelesi verebilir. Evet ne yazık ki programımız sonuna geldik aslında ne yazık ki diyorum hani vakit olsa konuşacak çok şey var ne yazık ki vakit vakit olsa çok fazla şey var konuşacak ne evet, yazık, çok yazık ki ne yazık ki ne yazık ki ne yazık ki evet. peki efendim çok teşekkür ederiz bize vakit ayırdığınız için evet emekleriniz için teşekkür ederiz biz de kendi adımıza çok teşekkürler geldiğiniz efendim, için evet Zeyn fazıl ahmet e teşekkür edip programımızı kapatırken e, yarın ödül mülülüğünü olan sevgili hrant din için bir parça ile kendisine de merhaba diyelim. Efendim Ermenistan Ulusal Radyosu Oda Müziği Korosu Kaçadur Ravedisyan'ın ve Disyan'ın seslendirmişti. Oradan bir parça Sorisler Ararat Petrosyan, Angela Atabekyan parçanın adı Türkçesi Bin Kanatlı Ermenistan. Hepinizi iyi hafta sonları hoşçakalın. İyi hafta sonları hoşçakalın.